Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın sevgili dinleyiciler 8.23 oldu saatimiz. 23 Aralık 2013 Seneyi kapattığımız günlerdeyiz. Hepinize bir kez daha günaydın. Çok değerli radyocu meslektaşım, düşünür, iyi kalpli insan, bir sevgi adamı, bir hümanist, bir psikolog... Bir psikolog değil ya. Onu ben uydurdum galiba. Bir e, insan sarrafı diyeyim. İnsan sarrafı. Oktay Demirci hoş geldin. Aa, ben de başka bir, bir geldi zannettim ya. Abi Benden şöyle, mi bahsediyordun? Yeni yıllık konuklu program falan yaparız diye konuştuk ya. Aa, ben de vallahi içeride başka biri var zannediyorum. Yemin ederim abi. <gülüyor> valla <oğlum, gülüyor> allah de... başladık haftaya sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın bir kez daha. Bugün bir ilk radyoculuk tarihinde bir ilk yaşanacak e, modern sabahlar tarihinde de. Evden yayıncılık teknolojisi <gülüyor> ilerleyen dakikalarda. Ee, bağlantımız sağlandıkça e, şu anda arkadaşlarımız hat çekiyorlar ee, Evden yayın teknolojisine geçeceğiz Aslında pek çok ilk yaşanacak bugün Bir tanesi yaşanıyor sen bende bir değişiklik fark ediyor musun Fahir? Bakayım Yani din sevgili dinleyicilerimize söyleyelim bir günaydın dedikten sonra evden yayıncılık e, teknolojisini muştulayalım ama Sen benim stüdyodaki duruşumda ve şeyimde bir şey fark ediyor musun? Ee, oturgacın yok Oturgacım değişti bugün benim ee, Oturgacın ne oldu Oktay Oturgacın değişik bir oturgac ya, yan... Tabure tipi bir şeyin üstünde oturuyorsun Yanlışlıkla gibi. buraya eşyalarımı koymuştum, <gülüyor> Buraya da oturmuştum. şu anda da buz gibi <gülüyor> Normalde e, Çok havalı biliyorsun 5 stüdyosunun deri koltuğu vardır Evet özellikle biz onu ne derisinden yapmıştık e, Çok havalı olsun diye Sünni'den Sünni deriden Sünni deri tabii ki Çünkü sünni en deri. güzel deri Sünni deridir ee, biz bütün her yerde Sünni deri kullanıyoruz. Bir yükseleyim şu anda fark ettin mi? Yükseldin evet şu anda gözümde bir nebze daha yükseldin. Hepinize bir kez daha günaydın dediğimiz gibi. Ee, içimiz ısıtacak haberlerle bugün hep beraber olacağız. Bu hafta fantastik ülkemizde fantastik bir gelişme bildiğim kadarıyla olmadı. Ee, ya da bizi tatmin edici bir fantastik gelişme henüz yaşanmadı. Bir bilgimiz dahilinde değil. Ama varsa tabii ki bunları araştıracağız. İğneyle kuyu kazarak da olsa bunları gün yüzüne çıkarmak bizim boynumuzun borcu. Boynumuzun borcu bakacağız. Hemen öğle pazartesiden de. Bazı hafta oluyor mesela pazartesi'den belli ediyor hafta kendini. Öyle, öyle. Ne yani, ne olacağını. Herkes geçen haftadan böyle bir pazartesi Allah Allah ne oluyor falan. Hani bir beklenti var gibi. Ee, ama yeni bu haftanın en güzel haberlerinden bir tanesi yeni kıyamet günü de belli oldu. Bizim ha. Mart seçimlerinden önce e, bunun belli olması da bana tamamen dış mihraklılığı geliyor. Demek ki sandıkta kendilerine güvenemiyorlar. E, demek ki bunlar... 22 Şubat'a kıyamet tarihi gibi bir şey ortaya çıkararak bunu halletmeye çalışıyorlar. 22 Şubat 2014. Belli olmuş mu ya? Belli olmuş. Oh be. Vikinglerin hesabına göre. Daha önce Mayalarınki konuşuluyordu biliyorsun. Evet. Şimdi de Vikinglerinki konuşuluyor 22 Şubat ee, tabii kış ortası olması hepimizi üzdü. Yani 22 Şubat'a değil de... E... Sen ne zaman müsaitsen o zamana da bir tabii dilekçe toplayarak verebiliriz. Onu bir değiştirebilir miyiz? 1 milyon imza toplayarak bunu efendim 22 Şubat değil de bir hafta sonuna, hafta içine neyse pazartesiye denk getirerek oraya bir köprü tatil yapabiliriz belki de. Valla çok güzel fikirler bunlar da ben yılın belli olmasına şaşırdım Fahir biraz nasıl ya? 2014 demedin mi? İşte önümüzdeki 22 Şubat bir son dakika gelişmesi bunlar. 22 Şubat süreci diyoruz yani o zaman. Bu Oktay Bey ben araya hemen bir reklam mı sokayım ne sokayım ne yapacağım şaşırdım beni böyle bir de stüdyo soğukken ellerim de tam ısınmamışken yakaladın ne bileyim ilk günün günah olmaz derken tabii canın vebali şey olmasın hepimizin boynumuzun borcu rahatız bir güzel şarkı dinleyelim ondan sonra birlikte olalım Efair şimdi kıyametin şeyini verdin tamam, dünyanın işte. son gününün kıyamet habercisi oldu. haberini verdin şimdi şey gibi gidiyorsun ya Aha, şarkı gidiyorum. çalalım diyorsun bir bir anlat herkes şu anda Beklesin ondan sonra anlatacağım Oktay Planlı şey. programlı bir dolu Arma... dinleyicimiz var bizim 2014 yılında yaz tatilini planlamış adam Şu anda bir keyfi kaçtı Boşu İnşallah boşuna... ön ödemeleri yapmamışlardır Paracıkları <gülüyor> verdim biletleri aldım ucuz olur diye Şu anda Bu senin... patladı mı biletler yani? Valla eğer bir viking inancınız varsa neden olmasın diyorum ha Sadece ina... inananlar için mi gelecek dünyanın sonu Ve şimdi de tüm inananlar için geliyor Ayko Ayko <gülüyor> Çok güzel oldu Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bir güzel söyledi sanatçı burada çıkımı finale diyerek ee, pf, Çok şey anlatıyor anlayana Burnumu çektim Oktay ne yapayım o kadar kuvvetli olacağını da ben tahmin etmemiştim Ben yani burnunu çekmene değil Fahir çıkan sese biraz bozuldum açıkçası Yani <gülüyor> buca yıllık arkadaşımın biraz daha yayınına çıkıyor Yani ne yapıyoruz biz sabah kalkıyoruz sonra yayınımıza geliyoruz ya Evet O arada yaptığımız bir iki şey var Onlardan birini aksattığın ortaya çıktı Fahir. Yani evet genel böyle genel temizlik kurallarıma riayet etmediğim bir kez o daha O beni ayağa kırıklığına uğrattı yoksa herkes Valla... burnunu çekebilir açıkçası... herkes öksürüp herkes tıksırabilir yayında. Bu kimsenin, başkasının tıksırığının başladığı yerde benim tıksırığım, aksırığım biter. Zaten demokrasinin gereği de bunu gösterir. Ee, 22 Şubat'ta dediğin neler olacak? Vikinglerin yeni o şey, araştırın bakın ya hafta sonu her yerlerde çıktı şimdi. Ben tamam. tekrar insanların okuduğu şeyi yapmak istemiyorum ama. Tamam tek tek bakacağız o zaman. Adalet Bakanlığı bugün yeni açıklamasını yaptı. Ee, biliyorsunuz ülkemizde bazı açıklar vardı. Açıklar dediğimiz, cari açıklardan bahsetmiyorum. Yasal bazı boşluklardan, bazı... Ee, ne derler ee, art niyetli e, tırnak içerisinde insanlar faydalanarak insanların e, ne derler emekleri sömürülüyordu. Evet. Ee, bu insanlara yeri geliyordu. Sen ben de dahil olabiliyorduk. Evet. evet. Ee, artık Adalet Bakanlığı e, bunun da e, yolunu kapattı sağ olsunlar. E, bundan sonra e, olsunlar. Bunu, bunu bu şekilde yaparlarsa. Anlamadan dinlemeden ben bir sağ olsunlarımı çeki ifade. Çak. Sağ olsunlar. 7 yıl, yıl hapis cezası ile yargılanacaklar. Oh, e. ...bundan sonra karakter çalmanın bedeli bu... ...yedi yıl hapis cezası... Nasıl karakter çalmak? Nasıl? nasıl İşte bayağı bildiğin gibi karakter... ...internet üstünde böyle oyun oynuyorsun... ...bir karakter yaratıyorsun... He. ...emek emek, ilmek, ilmek ilmek örüyorsun... ...ondan sonra affedersin terbiyesizim biri geliyor... ...internet üzerinden çalıyor, çırpıyor senin o emeklerini... Ee, ...ve hiçbir yere başvuramıyordun... Ee, ...bugüne kadar da yaklaşık 100 bin kişinin karakteri çalınmış... Ondan sonra ülkemiz hakikaten bir karakter cenneti biliyorsunuz. Çok bir şey oldu ama ya değil mi? O karakter oyunları yüzünden pek çok, çok canlar yandı. kardeşimizin değil mi? başına kötü şeyler geldi. Gelmeye de devam ediyor. O yüzden herhalde düzenli oldu ama esas... Ee, bilmiyorum biraz gecikti mi bu düzenleme Ya da nasıl müdahale edecekler ne yapacaklar Nasıl ortaya çıkacak ama Normal hayatın içinde karakter çalan adamdan korkarım Fahir ben Yani esas onun cezasını gelmesi lazım yani Bakıyor bakıyor ondan sonra o adam tipinde davranan bir takım adamlar var ya e, Aynen da... Aynen abi Bakmasına da gerek yok olmadığı gibi davranan adamlar Esas ondan korkarım Fahir ben Yani olduğun gibi görük gibi mi diyorsun Ne diyorsun <gülüyor> Yaradan özür ediyorum Teşekkür ederim Oktay. Ya değişik doktor bir... eğilme eğilir sen de bükülme diyor. Oktay çok güzel değişik yaklaşımlarla bu haftamıza gerçekten bir yön verdi. Güzel başladık. <gülüyor> güzel başladın. Teşekkür ediyorum. Bu arada Noel babaları yavaş yavaş görmeye başladık son Yok. bir hafta kala artık. Ay ne kadar vallahi hep onları görünce benim işte yeni yıl coşkumu içime kaçıran şeyin galiba biraz da onlar olduğu ortaya çıktı. Noel babalar mı? Yani Noel babalar. Hatta böyle televizyon programında kullandıkları da. Biz ülkemizde güzel yapamıyoruz. Ya böyle besili adam bulamıyoruz. Kavruk kavruk adamlarla olmuyor bu Noel Baba işi. Yani o da doğru da. Yurt dışında mesela Monaco'dan bir fotoğraf var şu anda benim önümde. O da mı canını ee, Monte Carlo'dan bir dinleyicimiz göndermiş. <gülüyor> o da yani öyle fire e, kavruk değil buradaki şeyler. Ama yine bir, bir garip geliyor bana. Yani... E, Tabii canım fantastik sonuçta ama ben fantastiği severim yani. Yani Noel Babalar'ın normalleşmesi lazım. Sadece yeni yılda değil. Her Bunu zaman. Her zaman da, her döneminde bir araya gelmesi eyvallah. lazım. Eyvallah, eyvallah abi. <gülüyor> Bütün babalar toplandık diye mesela veriliyor bu fotoğrafın üstünde e, haber. Denize taşmış. Fransa'nın doğusundaki Monaco'da Noel kutlamaları denize taştı diye e, şey var. Ne olmuşlar? Noel babakalığına girerek e, Monakolular... Bir takım Monakolular. Monakolular Noel babakalığına girerek soluğu denizde aldı. Şimdi yani... Hava zaten soğuk. Vallahi yani içim titriyor bir taraftan. Hiç bana cazip gelmiyor. Ay şöyle sıcacık. Ben Monaco'nun da çok sıcak olduğunu zannetmiyorum. Ha yani yaşama sevinci dersen o başka. Yani. Bak tamam oradan biz yaşama sevinci yakalıyoruz falan. O zaman tamam. O zaman tamam. Ama yani Monako'da da yaşama sevinci yakalanacak pek çok olay olduğunu ben biliyorum. Bir ülke kumar üstüne döner mi ya? Ben çok özür dilerim. Buradan bütün Monaco'ları da zan altında bırakmıyorum. Hepsi kumarcı gibi alınmasınlar. Burada prensi ve ailesini zaten bir tarafta tutarım. Gerçi onların da bir kumarhanesi olduğunu hepimiz ilk Çok biliyoruz. Çok canım var var. Yani malik, daha farklı malik, şeylere malik yönelsinler. Işidik, kumarhane onları, direkt. Yani ne bileyim Monaco'nun geçim kaynakları neler? Prensçilik. Prensçilik var. Prensçilik ee, var. Taksicilik. Zaten, yok Monaco. Bir uçtan bir uca taksiyle gitti. Bütün yap... tamam, duraklar, o da kraliyet ailesi canım. Yeni bir de duraklar yaptırdılar o taksi durakları. Ya tamam işte bütün zaten taksilerin üç tekeri dönüyor prensin ailesine Doğru. dönüyor prensliğe dönüyor ona evet. bir şey yok ama ülkenin geçim kaynakları neler zaten ufak ülke işte taksicilik çalışanlar dedin o kumarhane çalışanları zaten bir kısmı orada çalışıyorlar bir de onların oturdukları yerler var ben, servis sektörü başka ne var hiçbir şey yok benim bildiğim ben tekrar etmek istiyorum Fahir. Taksicilik. taksicilik yani çünkü tek bir caddesi var Monaco caddesi Aynen, diye geçer. Ay zaten hayır İngiltere'de mesela git taksicilere bak mesela bizde e, ne derler ona midyeciler Mardinlidir ya. Evet. Yani orada da mesela Monakoludur gibi. Ya yani Bazı bölgede tam yerleri de bilmiyorum. Şimdi yalan yanlışta bilgi vererek kimsenin tadını, huzurunu kaçırmak istemiyorum. Ben sana biraz vereyim fail istersen Monako'dan. Ee, belde isimleri. Oysa senin ihtiyacın e, geçim kaynaklarını belirlemek için şey yapalım. Ya da Monako'da olan dinleyicimiz varsa bize ulaşsın. Bizim hiç Monako'dan dinleyicimiz olmadı Oktay. Kendimizi kandırmayalım. Her yerden oldu... En ücra köşelerden oldu. Afrika'dan, Asya'nın en uzak köşelerinden, Amerika'nın en soğuk bölgelerine kadar pek çok yerde dinleyicimiz oldu. Ama bizim Monaco'dan hiç dinleyicimiz olmadı ki. En çok yanarım da buna yanarım. Yani bir tane adam bile demek ki nazarı dikkatini mi çekememişiz? Yani bir şey mi yapamamışız? Şu anda Yani ne yapamışız? Niye öyle sen yapamamışız? Sen yüzme kendini. Hayır vardır. Monaco'da da dinleyicimiz vardır. Sen hiç merak etme. Evet. Sen hiç merak etme. Onu da araştıracağız. Şu anda... Ee, tabii tüm Türkiye'de e, Monaco'ya yüklenildiği için internet üzerinden şu anda belde ismi veremiyorum Ver, Verme, verme. Bugün kare bulmaca 100 yaşına girdi. Eğer yani ha. bir nesil e, zihni berrak bir şekilde duruyorsa e, bilin ki bu çengel bulmaca değil. Çengel bulmaca çünkü çok daha taze kare bulmaca. Bundan i̇lk, tam 100 onun, yıl önce... Onun ilk şeyi kare bulmaca değil mi? İlk ortaya çıkan tabii ilk Tabii ilk, ilk, ilk kare bulmaca. Muammer Kare ilk kez e, dünyaya... E, kare bulmacayı tanıştırdı. Dünya genelinde milyonlarca tutkunu olduğu kare bulmacanın aslında o kadar tutkunu yok artık ya. Herkes çengel çengel dediğimde çengel değil. Çengel bulmacanın söylemesi zor. Yapması daha zevkli gibi gözüken çengel bulmacanın hastası. Ama 21 Aralık 2013'te Hı. ilk kez New York Times gazetesinde yayınlandı. Ondan sonra 11 yıl sonra 1924'te İngiltere'de, 1925'te Almanya'da yayınlanmaya başlayan burmaca ardından tüm dünyaya hızla yayıldı. Ne kadar güzel. kim? O zaman... Adeta bir virüs gibiydi. Ee, ne Ercan'dı Türkiye'ye kara bulmacayı getiren? Ee, i̇şte şeyin... Ee... Ne Ercan'dı? Ercan? Nokta ile virgül değil. O şey değil. Ercan. Nokta ile virgül değil. Bir şeyle bir şey vardı ya eskiden. Ne Ercan'dı ya? Ercan Çok İzel, Çelik, hangi Ercanlar var? İzel Çelik Ercan var değil Nasıl da buluruz onu Ercan olduğunu hatırlıyoruz da ne Ercan ne Ercan Ercan aradığınız kriterlere uygun isim bulunamadı Bulamadık, maalesef Oktay o, Bey Benim hatırladığım kadarıyla şey, şey kare bulmacayı getiren Türkiye'ye getiren e, sanatçımızdır diye biliyorum ya Hala da, yapıyor zaten yani e, bütün... Ölmedin mi ya biraz öldü diye biliyorum ben onu. Oktay Bey biraz baktım biraz ölmemiş yani Ölmüme ihtimaline karşılık. Bir Günaydın anladım. efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle Günaydın. görüşüyoruz? Ekin Uyar. Ekin Kim? Bey hoş geldiniz. Buyurun bulmacanın hastası mısınızdır? Yok bulmacanın hastası değilim de çok enteresan bir isim olduğu için hiç aklımdan çıkmıyor. Yani o. Ne, nedir Hadi. Ekin hatırlayamadık biz ya. iki kişi iki saattir düşünüyoruz şey şey ateş böceği Ercan ateş, ateş böceği, böceği Ercan değil mi doğru ya, ya vallahi, vallahi bravo evet. vallahi bizim biraz kafalar donuk olduğu için sabah biraz şey alması ne derler ısınması zaman oluyor çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun i̇yi efendim günler, sağ olun. <gülüyor> iyi günler efendim işiniz gücünüz rast gitsin teşekkür ediyoruz Ekim Bey hoşçakalın işte ya Ekim Bey maşallah evet. zehir gibi yetişti hemen Vallahi bravo, rahatladın mı rahatladım ateş e. böceği Ercan ona da niye ateş böceği denmiş diye de sorsaydık keşke Ekim Bey'e ee, o da akıl O da çıkıyor, adamı da şey vardı. yapmıyorum da Kim de sabah sabah o kadar da üstüne gitmemek lazım yani. Gitti mi o şeyler gitti ya. Ateş bir eskiden bilirdik. Tek kanal dönemde herkes böyle televizyona çıktığı zaman böyle uzun uzun konuşulurdu ya. Hı -hı. Konuşmaya da fısa, mesela nokta virgül. Ondan sonra e, neydi? Ondan Fark... bir kere yarışmada şey yapmıştım diye. Doğru bir... Ahmet yanlış Mehmet. Mesela bunlar bunlar bilinen Yazıla, şey. yazıların arkasında gözüklüm diye ben bayağı bir havalı olduğum zaman var benim. Televizyona çıktın sen. E tabi işte yani o bir yarışma programında dediğin de ilk işte ilk okullar yarışıyordu sonuçta. Niye yazıların arkasında çıktı falan? Günaydın. Çünkü jenerik sırasında verildi Niye de hiç o hiç anlatmıyorsun bunu. Dur dinle. Anlattım anlattım günaydın efendim. Günaydın. araba kullanıyorum. Öncelikle kolay gelsin. Yapmayın böyle bir şey böyle bir çılgınlık. Şahına saat olduğum için arıyorum. Ateş C değil Uğur Böceği'ydi onu söylemek istedim. Hoşçakalın. Ama bir dakika hemen öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok ya. sağ olun da Uğur Böceği Ercan, Ateş Böceği. Onlar iki kişi miydi? Hayır Uğur Böceği diye geçiyordu onlar. İki kişilerdi Ateş Böceği değillerdi. Çok teşekkür ediyoruz böcek konusundaki <gülüyor> düzeltme için. Çok sağ olun. Uğur teşekkür ederiz sağolunuz. İyi yolculuklar aman dikkatli gidiniz diyoruz da ben Uğur Böceği Ercan diye birini pek hatırlamıyorum. Ateş böceği mi? Uğur böceği Ateş mi gibi ikilem başladı. Da vallahi şu anda. Bulmaca ile şu anda ilk aşaması şu anda netleştirmemiz gereken Fahir. Ateş böceği tamam, ercam mı? Bir böcek uğur olduğunda, olduğunda eğer bir o konuda böcek parantezinde genelinde alıyoruz. Uğur böceği miydi? Ateş böceği miydi? Ben uğur böceğini, Uğur böceklerini hatırlıyoruz da. Uğur Hoc böceği ercan... Hocam bu konuda e, bizden daha iyi fikirleri olanlar var. <gülüyor> İki kişiler dedi hanımefendiye onu da soramadık. Uğur Böceği Ercan deyince insanın aklına bir kişi geliyor. Yani çok net yüzü belli olmasa da bir kişiyi ifade eden bir Vallahi Bana gibi. da öyle geliyor. Günaydın. Günaydın. Heh. Kim, heh, şimdi kimle görüşüyoruz efendim? Bora ben. Ha, Bora Bey ee... hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Valla böcek ben, konusu ülkemiz şöyle kritik bir dönemeçten geçerken yine ikiye ayrıldık. Uğur böceği diyenler var. Ateş böceği Ercan diyenler var. Siz kaç yaşındasınız Bora Bey? Doğrudur. Ya benim açıkçası yaşım tutmuyor. 26 yaşındayım ama. Ama biliyorum diyorsunuz. Yani evet nedense çocukluğumda bir gereksiz bir yer etmiş durumda. Tamam. tamam. Ben oyumu ateş böceğinden yana kullanmak isterim. Ateş <gülüyor> böceği Ercan bana da çok. Sonuçta sandığa evet, kadar evet, yolu ben, var dedi Bora Bey. Oy, oy kullanıyor. Yani bize, Açıkçası ben bir de tek kişi olarak hatırlıyorum. Demek ben, ben de öyle tek kişi hatırlıyorum da ama hanfendin dedi uğur böcekleri başka bir şey miydi acaba diyor. Yani, muhtemelen bir yerden. E, ya nokta ile virgül hiç tamamen hanfendinin kafası karışmış dedi. Çok ya iddialı laflar de, bunlar de, de, ekim ay. Hayır ya yani benim de tabii kafamız karışmış olabilir ama. <gülüyor> tabii ki o kapıyı da açık bırakma. Onu <gülüyor> açık bırakma çok hoş oldu son dakikada yani. çünkü çarp dönceki kapıyı çarpmamak biliyorsun önemlidir. Tabii. Çok teşekkür Teşekkür bunu. ediyorum. Ben, Sağ ben ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ya var. şimdi efendi bir araba kullanırken sinire zine... kesip tekrar bizi arasa hakkı yani, var. Şimdi hakikaten onu yapmamız lazım. Yani aranıyoruz. Dur aranıyoruz. Sabah sabah aranıyoruz. Alacağız. Yine ülke ikiye bölündü günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak Güngör ben. Burak Bey hiç konunun dışından biri olarak tamamen evet. bağımsız hür iradenizle hoş geldiniz. Buyurun. Önce tevellüdünüz buna yetiyor mu? E, yetiyor Yani inandırıcı 80 doğumluyum 80 doğumluysanız Eşte e ucunuz biraz... İzledik bolca İzlediniz mi? Hatırlıyor musunuz televizyonda? E, tabii tabii tab hatırlıyorum Ama ne hatırlıyorsunuz? E, Şimdi onu anlayacağız Buyurun <gülüyor> buyurun buyur. Şöyle söyleyeyim Ateş böceği Ercan dinçerken, kendisi soyada Dinçer Uğur böceği olan Ercan da Fenerbahçe'nin e, sanırım Maskot gibi bir, maskot tipi bir, bir şey diyorsunuz Ateş <gülüyor> böceği diyorsunuz Normal Ateş olanı diyorsunuz Ateş böceği diyorsun. Ercan Bu <gülüyor> Dinçer Bulmaca yazan o Soyadı ha. Dinçer mi? Tamam. Ercan evet. Dinçer. Tamam. Peki şimdi her şey yerli yerine umarım Zırakı, ki oturmuştur. Bakıyoruz, bakıyoruz şu anda, bakıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyileriniz görüşmek işte üzere. üzere. Şimdi bir bir, bir karanlık var. nokta daha işte ee, Ercan Dinçer çize, çizermiş ya. Ne çiziyor ama belki resim. kare bulması. Bir resim çiziyor tabii ki. Vallahi Çizgi son mu? dakikada gene bir bir şey Ercan dinçer i̇şte olmadığı ortaya çıktı. Ercan olan sanatçıları sayıyoruz o zaman bu sabah yayınımızda. <gülüyor> yayınımızda Ercan olan sanatçı. Neyse o zaman şöyle yapalım Oktay ne dersin Çalıyor bilmiyorum. mu telefonumuz çalıyor mu? Şu anda telefon çalıyor çünkü herkesin kafası karışmış durumda. Ee, bence hepimizin de bir, e, bir böyle bir dönemde bir toparlanma ihtiyacı. En ihtiyacım. baştan itibaren ne, ne konuşulduğunu bir dinleyelim. Bir süzelim. Ben tapeleri tekrar bir gözden geçirmek istiyorum. <gülüyor> Tapelere ekleme var olabilir bir bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabah var. Yeterli 8.75 oldu saatimiz bir saati daha geride bırakıyoruz sevgili dinleyiciler bunu hep beraber yapıyoruz Bana tabii de... ki bunda sizin de emeğiniz ilmek ilmek ördüğünüz saniyeler o harcadığınız vakitler hep bunlar kullanılarak bu saat dilimi de kapanmanın eşiğine kadar geldi. O kadar bir şey söylüyordum buyurun sevgili. dinleyiciler. Şu diyorum. nefis şarkı da evet. yani çok güzel hakikaten sabah sabah neşvemizi yerine getiren ee, şu Sevgili eserde. Petropoysa da buradan teşekkür ediyoruz bu parçasını bize paylaştığı için. Şu eserin son dakikalarında fark etmişsindir. Aynısını yaparken bana dedirtmeyeceğim şeyleri dedirtti. De, dedirtiyor. Adama dedirtiyor. Bu parçanın öyle bir özelliği var. Dedirtiyor yani. Mesela dedirtti yani. Hepimizi adeta bir transa soktu. Bir şeye getirdi. Olmadığımız bir hale getirdi yani. Bir toparlayalım o zaman. Toparlayacak ee, olalım. Buyurun. Bu, bulmacanın e, bahsettiğimiz, aradığımız isim. Lezzetli. E, Ercan e, oldu ki. Ercanmış. Ateş beceği olduğu şey, Ercan, garantiymiş. Garantiymiş soyadı da Bostancıoğlu'ymuş. Evet. Ercan Bostancıoğlu'nun Yani yarım yamalak bilgileri bir araya getirip Getirdik. toparlayarak anca tam Çıktı, bir bilgi elde edebildik. Yani. Evet, Sizi bu kadar meşgul ettiğimiz için özür dileriz. Twitter'dan da bize e, yarım yamalak olan. bilgilerimizi tamamlayıp gönderen bunun doğrusu budur diyerek e, toparlatan dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ ediyoruz. Olsun. Bizi bugün toparlacık hale getirdikleri için. Evet sevgili Oktay e, bu bilgiler ışığında. Şimdi önümüzdeki saat sevgili e, bir arkadaşımızla, sevgili bir arkadaşımızla bağlantımızı gerçekleştireceğiz. E, ve Vallahi ilk kez bu yayıncılık anlayışını e, oturtmaya çalışırsak. Tamam. Bundan sonra hiç sıkıntı olmadan herkes ev cihazlarından yayınlarını yapacak. Böylelikle hem e, dinleyicilerimize hem e, efendim kendimize eziyet etmemiş olacağımızı ümit ederek programımız devam edecek. Evden yayıncılık deyince Oktay Demirci de... Ee, bir hallenmeler, bir hoşlaşmalar. Yani şimdi konuşamıyoruz ya pek çok konuyu biz. Tabii ki. Yayında konuşacağımız konular çok sınırlandı bugünlerde. Evet ne konuşayım onun yasağı var ne bunun yasağı var. O... Bazı konular lezzetli bazı. Bu arada lezzetli demişken. Ya evet. Reklamları yani bir şey söyleyeceğim. Vallahi yani birileri. Birileri yine ülkemiz oyun üzerinde oyun oynamaya oynuyor. başladı Fahir. Ben de onu anladım. Biz ilk bunu tekrar gündeme getirdik. Bir ay falan oldu olmadı. Belki de daha fazla. Neyi olduğunu da bir net söyleyelim de. Bir şimdi Lezzetli de deyince da. akla gelen tek şey. E, e, altılı yedili. Cibili cibili cibili şak şak. E, sevgili, Arnavut Şevketleri Arnavut bildiğimiz Şevket. abimizin. Abimizi. Yeniden e, Türkiye'nin gündemine oturması. Türkiye'mizin gözbebe. bebeği. Piliyorum gündemine oturdu mu Ama oturmadı mı. Aslında... Başka bir zamanda yapmış olsaydı bunu otururdu da yanlış bir dönemde. Biz çok geç keşfettik o videoyu diye bir üzülmüştük hatırlıyorsan. Evet. Hatta hala yani, da üzgünüz yani. Geç keşfettik çünkü sigara. bayağı önce değil mi o çıktı? Bayağı önce çıktı ve ben onu seyredip şeydir. Bu nere? Diyerek geçtiğimi yani bir kere seyrederek. Ama oradaki eşbiri i̇şte, şeydir hayır, yani en, az, en az iki kere seyretmen lazım oradaki lezzeti iki, alman üç, için. Lezzet e, her seferinde daha da artıyor. Adeta bir lezzet kumkuması haline geliyorum. Tabii yani. Canım, öyle kum bir, Kuma Kum kuma geldi. Sevgili Tabii lezzet kumkuması önemlidir. Biz geç keşfettik derken bir baktık. Biz keşfettikten sonra işte daha geçenlerde reklamlarda oynamaya başladı. Reklamlarda başladık. çıktı. Ben de orada işte şeye biraz bağlıyorum. Biraz şahsiye aldın değil mi? Açık söylüyorum. Valla şahsiye aldım ya. ne yani. Biraz söyleyeyim? bizim yüzümüzden oldu. Bizim yüzümüzden... Daha doğrusu bizim sayemizde oldu. Yok diye. sayemizde de mi? Bizim yüzümüzden oldu dedim. Yani. Bizim yüzü. Ama iyi bir şey canım. Böyle açtım önümü. Bağırarak. Onu yapmıyoruz artık zaten. Çünkü o da yine herkes bağlı. Herkes önünü açıp bağrını açar. Kaç tane film açarak. çekti adam onun üstüne ya? Vallahi billahi yani. Sevgili Çağ'ın kaç tane ırmak ee, çektiği film var. Biz hala babam ve oğlumdan falan biraz Baba, artık. Babam ve şey oğlumdan biraz çıkmıyor. Ama şimdi evlat sahibi olunca anlarsın nokta Benim yüzümdeni diyorsun Benim değil mi? Benim yüzümdeni sen? evet. Doğru. Aynen öyle. Aynen öyle işte. Çocuğun olmadan anlayamazsın Çocuğun olmadan yani asla. De. Biz çocuksuzlar parti yapıyoruz her gün zaten. O yüzden... <Gülüyor> Anlamam çok zor. <gülüyor> Anlamasın ha. <gülüyor> of. Oh ye. Yeah, Direk e, saati güzel kapatalım Oktar. Ben birden serbest çağrışma geçtik. Lütfen. Ilgili çağını selam olsun ırmak Yani o zaman ben bu saati böyle kapatayım da, bari daha fazla tatsızlık yaşanmadan Kapan, çağını şanslı olarak tanıdığımız herhalde anlaşılır. Herhalde, herhalde. herhalde Herhalde. Herhalde. Bu laflarından öte e, başka bir şey anlaşılması. Ve ben müpturan. Önümüzdeki saati müjdeliyorum. Eğer fırsatımız olursa uzayda su sızıyor onu konuşacağız. Çünkü dediğim gibi konuşacağımız e konular çok bir... sınırlı. Uzayda su sızma haberlerini verme konusunda serbestiz. Su sızma yapar. Ayrıca hoş da güzel bir... Türküsü vardır Mars türküsü vardır. Hadi hepiniz söylüyorsunuz. Hiç inkar etmeyin sevgili dinizle. Hepiniz söylüyorsunuz. <gülüyor> Marslı, Mars'lı eniştenin dediği türkü vardır. Onu söyleyeceğiz hep beraber. <gülüyor> Hay bakalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.08 oldu saatimiz. Yeni saatin başından bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor ve radyoculuk tarihinde bir ilk evden yayıncılık anlayışının yavaş yavaş ilk temsilcisi olacak Modern Sabahlar yine. Ve bu konuyla ilgili olarak birinci deneme, ilk sürümümüz. Bakın bağlantımız sağlandı mı arkadaşlar? Sağlandığını işaret ediyorlar. Alo! Alo! alo diyerek başladık 103 Radyo, tü, alo, alo 103.1 Ege sendeyiz evet 103.1 ben Ege e, evden yayıncılığın ilk örneğini gerçekleştiriyoruz sevgili dinleyiciler kesin olsun diyoruz sizlere e, gerçi şu anda gerçekleştirdiğimiz şey bir telefon bağlantısı bir görünce de aslında teknik olarak biraz daha kapsamlı e, biraz daha donanımlı herkese günaydın günaydın alo alo, günaydın. alo, alo. E, muhterem Ege diyorum ee, öncelikle hoş geldin ee, telefon bağlantısı gibi duyuluyor ama Tabi telefon bağlantısı olsa sesin daha net gelir Telefon bağlantısı olmadığı <gülüyor> aşikar Bir derinlerden geliyor bir boğuk geliyor sesin En azından ahizeyi biraz yukarıya çıkarabilir misin? Ee, neredesin ne yapıyorsun? Ee, şu anda e, yayınımızın özelliği olan evden yayın gerçekleştirmeden de anlaşılacağı gibi e, Şu anda e, merkez stüdyoda değilim Ev stüdyosundayım. Radyokta ev stüdyoları proto stüdyodayım. Pardon bir saniye beyefendi, beyefendi, beyefendi bekletebilir miyiz sizi? Bir saniye. Fahir bir şey soracağım sana. Söyle canım. Şu anda bizi dinliyor mu yayındaki Şu anda arkadaşımız yoksa... Şu anda duymuyor ama eğer sızma varsa duyuyor müzik, olabilir. Müzik dinletebiliriz istersen onu kulağına ama şey soracağım. Evet. Ee, Ege olduğunu emin misin abi bu telefondakinin? Abi Çünkü konuşuyor abi. Evet bana da öyle geldi o ama biraz evlen... özel bir iki soru sorarsak belki... Evden yaptığı için mi acaba yayın öyle havaya girmiş durumda yoksa... Yok bence ben bunu çek edelim diyorum. Tamam özel bir o zaman soru abi soru. sen tamam bir iki şey sor ya. Sen daha özelini daha çok biliyorsun. Yo estağfurullah. Alo e, günaydın. 103.1 Radyo 3'desiniz ve <Gülüyor> <Ne sıkıcı> kilitler <gülüyor> Ne sıkıcı Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Pardon bakar Bilmiyorum. mısınız? Bakar mısınız? Bir, bir mesela şey yapsak sizde. <gülüyor> ee, mini, mini, falan. Yok, ha? mini test Yok. Mini test Şimdi test tipi bir şey yapıyoruz. Evet. Yayıncılıkla test tipi bir şey yapsak. Ee, sizce e, Nusret esprisini kim yapmıştı? Ee, Nusret esprisi e, Fahir'in esprisi diyebiliyorum ben. Yok abi Ege. Ege. Kesin Ege. Kesine yani bir sırda sen sor. Çünkü gerçeği abi. bilmiş olamaz yani böyle hmm. bir şey olmasaydı. <gülüyor> yani şöyle bir şey var, yani Nusret esprisi aslında benim esprimde ama fitme girmesin diye aramızda, özellikle daha bir geri adım atmak isterim. O yüzden faire espris ediyorum. Valla sağlıyım, yani e çok önemli bir dönemeşten e geçiyoruz e ülkeye me. Yani e bizimize gelmeye kalmadı. E Hakikaten e sağlık durumumuz biliyorsunuz. Ne oldu abi İlimize şimdi? Ateşler düştü. Yollarımız kesildi. <gülüyor> Birliğimiz bozuldu. Evinize ne oldu? Ateşler mi sokuldu? Ne oldu? Çocuk ateşler, ateşler sokuldu? Sokuldu mu? Ne oldu Benim hakikaten ya? Bozuldu. Geçmiş Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Öncelikle büyük geçmiş olsun Ege. Ee, bu konuda e, ne ocağınızda Ocağınıza ateş girdi. Evine fayır. Evine pardon. Ocak ama ev anlamında kullanıldı. Evine ateşler sokuldu dedi. Ee, ne olduğunu ben merak Yolunuz ediyorum. Yolumuz kesildi. Birliğimiz bozuldu. Anlaşıldı. <gülüyor> o kısımlar anlaşıldı Ege. O kısımlar anlaşıldı. <gülüyor> ne, ne oldu yani? Ne oldu? Bana biraz açık ver misiniz? Ateşlenmiş işte ya. Ateşler sokuldu dedi. Ateşlenmiş. ateşlenmiş. Evine ateşlenmiş. Beta, beta. beta, beta. Beta. Evimize betalar girdi. Aman kimseciklerin evine girmesin. Sevgi dinleyiciler siz de bu dönemde... Ee, neymiş Beta'nın şeyi biraz anlatır mısın bize çaresi korunma yöntemleri e, Ayağımızı sıcak çaresi, tutuyoruz en iyi bildiğin dostuna bile güvenmeyeceksin güvenmeyeceksin değil mi? Beta herkesten herkese geçebilir herkese ee, canım dediklerin canını alır o derece <gülüyor> Beta ile mücadelede bir nefer Ege Kayacan bir çığlık bir ses bir umut oldu bize Ege, e, Beta söz konusuyken herkes kendi başına. Beta söz konusu dağılır, öyle size. çok çok acıklı bu yaptığı açıklamalar çok çok acıklı bir o kadar Aşıklı. da manidar e, gündeme yine e, yön veren isim oldu Egekayalar. Sen de Betaya şey yapsaydın, Betua sen... etseydin. Alo. Betua bana daha bir şey olmadı. Önemli ki. Cevremdeki alchez de bulaştı. Kemler yavaş yavaş daralıyor. E, ben çok bulduk. Fark etmez ya. Yani sana ya da sevdiklerine fark eder mi sana bulaşıp bulaşmaması? Sen Beta ile mücadele benim bildiğim kadarıyla şu anda biraz ben bakıyorum. Tıplipter türünü araştırdım. Eee Beto ile mücadele ediliyormuş. O zaman ben buradan Beta'ya seslenmek istiyorum. Lütfen hey, so beta. Evet. E, evine Evet. Evini ateştirsin. Di Yeterli. Yeterli. Sağ olun. Yeterli. Yani çünkü daha fazla da beddua etmenizi istemiyoruz. Ee, ben teşekkür ediyorum Ege Sen'i bu yolculuğunda. Geçmiş olsun diyoruz. mücadelede sen bir sembol oldun. Boynu altında kalsın. Öyle, öyle bir bedduamız yalnız yer almamakta. S sürüm sürüm sürünsün. Değil mi? Zal aklıma gelen her şey söylüyorum. sabah sabah dinleyicilerimizi de istemiyorum ama. Merak eder. Yani. Tamam işte e, herkes e, bu konuda şey zaten. Yani ne derler? Rahat. E, rahatlanmış denmez de. Ne denir? Oktay, e, Rahatlamış. Rahat. Orada N harfi mi fazla fayda? Yani, bunlar böyle <gülüyor> alışkın olduğuna ne denir? Bu, bu konuda şeyle şerbetli, şerbetli, şerbetli. Bu konuda şerbetli. Teşekkür ediyoruz sevgili. Şu anda, Ege. Şu anda evet. en büyük avantajınız A ve B stüdyolarında ayrı olmanız ve ayrı arabalarla gidecek olmanız. O derece diyorsun. Niye avantaj bu? Dış mihraklı güçlerin ülkemize beta virüsünü soktuğu söyleniyor Ege. Bu konuda bir bilginiz var mı? Dış mihraklı güçlerin bir araya gelerek, ülkemizi çekemeyen şer odakları bir araya gelerek ülkemize beta virüsü sokmak suretiyle bizi kırmaya çalıştıkları söyleniyor. Ne söyleyeceksin bu konuda son olarak toparlayıcı? Beta'ya sonra geliriz. İlk önce bu oyunu ortaya çıkarmak lazım. Doğru. Ortada bir oyun oynanıyor ama sonuçta. Eğer bir beta varsa bütün antibiyotiklerle sonuna kadar gidilsin ona bir şey demiyorum ama önce bir oyunu ortaya çıkarmak lazım. Peki şöyle de diyebilir misin? Ee, birkaç gündür beta ile karşı karşıya olan bir insan olarak en azından sevdiği sevdikleri karşı karşıya olan bir insan olarak. Ee, beta e, insanın vücuduyla kendisi ve Allah arasında bir şeydir diyebilir misin? Bir virüstür? Oktay dik durmaya çalışıyorum daha fazla. <gülüyor> Kimseyi ilgilendirmez <gülüyor> diyebilir misin? Bunu söyleyebilir misin? Bunlar, bunlar bizi ilgilendirmez. Kimse ilgilendirir. Ben bit durmaya çalışıyorum şu anda. Adam doğru. Ama hastalık tabii ederken bazen eğilmek zorunda kalabiliyor. <gülüyor> Neyse Hayır. o zaman e, bir takım oyunlar oynandı. Egen'in sesinin ne kadar anlaşılmaz böyle derinden geldiğinden o, de belli bohkeli, zaten. Bu yani. da Betal'ın olduğunun en güzel göstergesi. Ege'ye teşekkür ediyorum Sevgili Ege sağ olasın, var olasın. Ben Umarım... sabah oraya koşa koşa gelip Fahir'e bebek telsizini vermek istiyordum. 3 kürtünün ihalesi yapılmışken bunların üst üste gelmesini bilmiyorum. Zamanlamayı siz artık et Aa, et bebek telsizimiz geldi mi gelmedi. Ege? Bebek telsizimiz alındı mı Be Ege? Ege bir şey soracağım. kapatmadan Bebek telsizimiz alındı mı? Bebek telsizinin ihalesine girilmişti. Tam zamanlamaya dikkat etin. Adam iyi. almış, adam almış beyler. Adam ee, almış. İyi, iyi valla neredeyse şey diye. Baba <gülüyor> diyecek yaşa gelmeden telsiz geldi fahir gözün aydın. O oradan telsizden baba diyecek Ege, baba. Ege o zaman son olarak senden bir ricamız var. Ee, şimdi e, kapattıktan sonra bir şarkı, sonra, bir, şark, <gülüyor> bir türkü istiyoruz senden. Çünkü ilerleyen dakikalarda uzayda su sızma haberini vereceğiz. Biliyorsunuz kaynaklarımız sonsuz, konularımız sonsuz. Ee, o yüzden e, uzaydaki su sızma haberleri dışında bir şey de konuşamadığımız için yayınımızda e, Susuzma ile ilgili bir haber vereceğiz e, uzay istasyonundaki. onunla ilgili bir türkü hemen oracıkta geliveriyorsa veriyorsa aklına bir türkü söyle evet. istersen seni öyle oraya uğurlayalım sonra da Luri dinleyeceğiz galiba. Tabii ki e, tüm sevaneler için söylüyorum. Susuyor, susuyor. Sızıyor, sızıyor, taşların ara, sından taşların ara, sından oğlan bir yol öpeyim, el bir yol öpeyim Kaşların ara, sünden taşların ara Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bir e, BT'yle mücadele savaşçısı Ege Kayacan e, az önce radyonuzdaydı merak edenler vardır neden geliyor bir gelmiyor bir geliyor bir gelmiyor diye bütün ailecemek Beta musibetiyle mücadele halindeler bir tek tek sağlıklı nefer ailede Ege kayacak kaldığı için ailesine sahip çıkıyor başka ne diyelim yani şöyle bir dönemde de insan ailesine sahip çıkmayacak da neye ne sahip zaman çıkacak? çıkacak yani tabii ki yani yani onu yargılamak onu bir affedersin gönüllerde bir kere herkes Beta oluncaya etmeyin. kadar suçsuzdur. Masumiyet karinesi diye bir şey var faiz. Karine değil değil mi o? Hı hı. Yani lütfen yani... E, sağlıklılık diye de geçer bu. Çok teşekkürler. Verdiğim Kimse bilgiler. Kimse çevresinde beta var diye o insanı sen de beta olacaksın gün üüüü diyemez. Diyemez. Dememeli. Nasıl mesela? insanlığın e, şeyine fıtratına aykırı. Herkes böyle bir hasta olanı böyle hasta falan deyip uzaklaşıyor. Gün ya gelir yani. sen de hasta olursun. Yani tamam. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Yine sen kendini şey yap. Tabii bunu söyleyen adam olarak benim şu anda burnumun e, tıkalı sızlıyor. olması ve nazal nazal bir e, sese sahip olmam. Yani tarafsızlığımı biraz e, kaybettiğimi hissettirse de bir Tarafsızlığının en güzel göstergesi. Telefonumuz şöyle ısrarla Hiç çaldığı için zaman. Oktay alıyorum. Al, al bizim lafımız bitmez çünkü. Bitmez bizde de laf bitmez arkadaş. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Serkan Göktaş ben. Serkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çeviri dünyasında neler değişti? Serkan neler Bey değişmedi? melek yavrumuz büyüdü mü? Nasıl oldu? İyi vallahi nasıl olsun. İşte doğum gününü kutladık 2 yaşına. Aa öyle mi? Ee, Aa, hadi vallahi her mutlu şey yıllar. Her Sağ şey yolunda. Valla her şey yolunda ama ben e, burada bir ürün paylaşmak istiyorum. Ne oldu hayırdır ya? Bir protesto, e, da bulunmak istiyorum. Protestolarla başladık günümüze. Yani, evet. Ege Kayaca'nın durumu beni derinden etkilediği ona destek vermek istiyorum. Sadece o tür dinleyiciler olarak. Ben eee verebilir miyim? Tabii, Tabii ki, buyurun, buyurun Serkan Bey. Ege Kayacanı yedirtmeyeyim demek istiyorum. <gülüyor> Bak Ve doğru. Ve ayrıca gerekirse kefenimizi giyer, ölümüne kadar arkasında durur diyorum kefen dediniz ya. Ben de bugün ilk kefen lafı nereden çıkacak diye bekliyordum. İlk sizden çıktı Serkan Bey. O zaman şöyle yapalım Serkan Bey. Ee, siz e, çarşaf tipi bir şey var mı sizde? Evde beyaz. Normal. Normal. O zaman, her zaman. Onu e, şimdi ne zaman e, gelecek radyoya bilmiyoruz ama e, değerli arkadaşımız. O gelmeden önce biz haber, haber verelim. Siz gelebilir misiniz o gelmeden önce siz buraya sanki onu karşılıyormuş gibi? İçeride. Tabii ki. Hemen. stüdyoda bekleyin siz böyle. Sonra böyle çıkarsınız çarşafla beraber. Olur mu? Nasıl? Şu anda gelen Özgün benim hep yanımdadır. Özgün bir fikir. Çarşaf ve pamuk biliyorsunuz sadece pek değil yani. Pamuk da lazım mı onun için? tabi tabii pamuk da lazım. Pamuk biliyorsunuz yani onun için eğil olmak lazım. Kendi başınıza kullanana Hayır canım yani sadece çarşaf sonuç olarak bu bir şey göstergesi değil mi? İyi niyet göstergesi değil mi? İyi niyet göstergesi. Burada tırnak <gülüyor> iyi niyete göstereceksen layıkıyla göster. O değil de ne zaman telefon etsen Fahri illaki beni bir, bir yerlere sokup çıkarıyor. Estağfurullah olur mu canım? Yok siz değil pamuk pamuktan pamuk, bahsediyor fark. Pamuk. Pamuk. <gülüyor> pamuk, pamuk şart Lala kız yok. Pamukşat. Ben ben pamuk ben. düşünsün bence. Sizlik bir şey yok yani. <gülüyor> Bence yani durduğum yer olarak ben öyle görüyorum. Kendim kaşımdan ne yapıyor? Ya, olur mu Serkan Bey? Aşk olsun ya, aşk olsun. Hiç benim öyle sizde. Ay, Yok, sizi biz, seviyoruz sizi Serkan çok Bey. Çok seviyoruz biz Serkan Bey. Bizi Melek yavrusu da şey. öpüyoruz çok hasta hasta olduğumuz için yayından öpüyoruz. Uzaktan öpüyoruz. Çok en ediyorum. iyi dileklerimizle. Yakında görüşürüz. Alçakal mutlu yıllar tekrar. Yalnız Serkan Beyin, e, Melek yavrusunu gördün mü? Pehlivan gibi. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Hakikaten iki yaşında bir Pehlivan. <gülüyor> <gülüyor> minik pehlivan diye ona güzel bir şey var çocuk kitabı Gözüm. yazarsam bir gün öyle bir isim düşünüyorum minik pehlivan <gülüyor> Ay, iki yaşında pehlivan annesi babası babası çevirme <gülüyor> olarak annesi öğretmen olarak çalışan bir çocuğun hikayesi bir çocuğun küçük yaşlarda pehlivan. pehlivanlığa atılması küçük prens olduğuna inanıyorsun da küçük pehlivan olduğuna niye inanmayacaksın? küçük kıspet <gülüyor> küçük kıspet ee... ikinci hikayesinin adı da küçük, küçük kısp kıspet küçük kıspetler İlkinin sonunda e, dayısı sevdiye ediyor kısmeti. Nasıl? Çok güzel. Abi çok güzel. Ben bunu şey yapayım Çünkü ya. Hala geçireyim dur. Artık hikayeler biliyorsun hep e, hep birbirinin aynısı e, hikayeler var. Ve çocuklar da artık farklı bir lezzet arıyorlar. Böyle lezzet aradığımız bu dönemde Oktay Demirci'nin şu fikri hepimize bir umut oldu. Benim amacım e, çocukları kitap dünyasında birazcık daha ısındırmak. O Aniksa. yüzden hiç yazmasam acaba? Ben o şeyde hiç girmeyelim diye bugün diyordum ama Neyi? Serkan Bey bir şekilde döndürdü dolaştı. Çarşaf kefen konusuna mı? Çarşaf kefen konusuna. O bereli bereli arkadaşların <gülüyor> soğuktan kafalar üşümüş bir taraftan böyle bir değişik fantastik dedim ya yani hafta sonunda fantastiğimizi yaşadık ee, ama işte bu pazartesisinde pazartesinde dedin ülkemizin pazartesisinde herhangi bir gelişme yok ama bir dakika bir saniye bir telefon geldi günaydın ee, günaydın Berş görüşmek istiyorum tabi bir saniye Berş bağlayalım biz tamam alo alo merhaba buyurun Berş onunla bir saniye bir saniye ayrılmayın kim arıyordu Gökçe ben bir saniye Gökçe Efendim. Alo. Alo, Alo buyurun. Bersu Hanım'la görüştüm ama. Üçüncü herhalde yanlış aktarıldım üçüncü kez. Bir saniye Bersu ber, ber, ber daha gelmemiş hanımefendi. Öyle mi? Evet evet. Kim aradı diyelim tamam. biz? Ben, ben Gökçe. Zaten haber bekliyordum kendisinden. Tamam. Sanıyorum bir geri dönüş yapar. Kaç gibi geleceğini biliyor musunuz? Kaç gibi gelir? Bakayım yani saati yok şu anda da üstümde saat... Şu anda dokuz buçuk. Dokuz buçuk desek, çünkü o çay yol tarafından geliyor, arabası da bozuk, oradan yani iki üç saate gelir gibi geliyor. Tamam peki Teşekkür, teşekkür ederim. Şeyler. telefonu var mı acaba ulaşabileceğim? Vardır da veremiyoruz maalesef. Öyle ee, şirket mi? Şirket prensi bir gereği maalesef. Tamam. Çok... Ben de olanla ulaşmaya teklif Teşekkürler. Siz in imkanlar. Sağ olun efendim. Sağ olun. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler yayın Vallahi. dışında görevlerimiz de var. Yani. Radyomuzda. Radyomuzda çünkü <gülüyor> yani ısrarlı telefonlara biz şey yapamadık. Keşke Fahir şey deseydi ya yayında olduğumuz için veremiyoruz deseydi <gülüyor> telefonu. Ben Gökçen kafasını daha da karıştırmamak için şey Vallahi yapmadım Ben da. de üzmeyeyim dedim ya çünkü birkaç kere aktardık hep sürekli şey oldu. E, sıkıntı olsun da istemiyorum ben. Yani üzülmesin genç bir hanımefendiye benziyor. O yüzden böyle bir şey oldu yani. Olsun Gökçe Hanım'a da Berfu'ya da buradan sevgilerimizi iletin. Sevgilerimizi iletiyoruz. Çok kibar insanlarla çalıştığı herhalde bir kere daha Her ortaya çıktı belli. radyonun. Her halinden belli. Radyomuzu seviyoruz. Birine yılbaşı hediyesi aldı mı Fahir? Birine yılbaşı hediyesi not yet. Yani Türkçemizin elastik yapısı işin içine girecek olursa henüz değil. <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> Bir sözlük almaya ne dersin. 23 Aralık bugün şunu şurasında bir Söz... hafta falan kaldı. Tabii bir hafta kaldı ya. 23 Aralık dediğimiz bir hafta. Alan vardır değil mi? Çoktur değil mi? Alan razı, satan razı. Tabii canım alan da var, satan da. Satan kadar alan da bizim için değerlidir Oktay. Yani o yüzden hiç şey yapmayacaksın. Fair ada yada olduğu için herkesi kaptamaya, herkesi kucaklamaya çalışıyorum bugün. Kapsarım, bugünlerde. herkesi kapsarım. Hiç acımam kapsarım. Vallahi fikre ihtiyacı olanlar olduğunu ben biliyorum. Ee, ne hediye anlamında mı? Tabii canım. Yani böyle çok güzel hediye fikrim var deyip alan dinleyicilerimiz varsa programın şu son Düzlüğüne girmişken bir iki fikir Son alalım. Son düzükte bir iki ya. fikir ya da fikir hırsızlığı yapalım, bir şey yapalım. Yani o hediyeler ne olacak? Bu sene ne alalım, ne yapalım, ne yaptıracağız Sonuçta yılbaşı bayram doğum günü bunlar ne? Bahane, Buna, bahane. Bunlar Buna, bahane. Maksat, maksat dostlar dostları, alışverişte görsün. Dostları, sevdiklere böyle bir güzellik olsun, bir neşvelendirsin. Sevdikleri vallahi güzel bir lafmış ya oktay. Sevdikleri aldık bunları Sevdiceğim <gülüyor> falan gibi geliyor. Bu daha sevdik. Sevdiklere Tabii, çok hoş. Tabii sevdikler farklı bir şeydir. Bunlar yani. da bebelele demek gibi bir şey o yani. <gülüyor> Aynı şey. İyi <gülüyor> e, o zaman böyle bir içimiz şey olsun... Ee, ...Siyah, Siyah dinler misin? Yak. Siyah dinle, dinlemeyelim dinleyelim sen bilirsin ya, ama ya. alacağız değil mi dinleyicilerimizden cevap Dinleyicilerimizden cevap alırız ya şöyle güzel fikir tamam. olan varsa her zaman zaten fikirler değerlidir Fikri olan insan almasa da bizim için değerlidir Ya da şöyle aldım böyle aldım diyerek netleştirmiş dinleyicimiz varsa valla merak içerisinde dinleriz sevgi dinleyiciler e, Merak içerisinde dinleyelim o zaman dinleyicimiz matem geldiği dakikada ben Geldi ona... mi? E, ya dinleyicimiz Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Yaşayın ben. be Yasemin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de... Ben... Buyurun. Çok, çok süper bir hediye aldım hafta sonu kocama. 600 gramlık bir Dallas Biftek hediye ettim. 600 gram Dallas Biftek mi? Yemin ediyorum ne mübarek bir kadınsınız siz. <gülüyor> o da aynısını söyledi. Vallahi ciddi söylüyorum. Heykeli yapılacak kadınsınız ya. 600 gram <gülüyor> ya Dallas... Ya Neler neler yaptım ya. Vallahi billahi ya. Peki bir şey diyeceğim. Bunu böyle paketlediniz falan mı verdiniz yoksa güzel tavadan sonra mı verdiniz? Böyle hani yabani bir hayvanın önünü atar gibi mi attınız? <gülüyor> Al Yok, köpek canım, falan gibi. O kadar da değil. Restorana götürdüm yani. Ha restorana götürüp yedirdiniz. Yedirttim. <gülüyor> bitirdi mi affedersiniz 600 gram Dallas Bifte'yi? Bitirdi. Hatta ilk gördüğümde acaba bununla doyar mıyım dedi. Şey, esprileri yapıldı mı? Bir Bülent Ersoy bir desen falan yiyorsun gibi böyle. <gülüyor> Çok özür dilerim ama yani e, siz alıştırdınız. Evet. Yani 400 gram, 500 gram sonra şimdi 600 grama bunun acaba doyar mıyım diye. Bakıyor. Beyefendinin adı değil neydi? Değil Çünkü şimdi bunu bir şeyde bulunmak istiyorum da bir hitap etmek istiyorum kendisine. Cem. Ne? Cem. Cem. Ya Cem Bey yuh 600 gram da Dallas Bif'te yeniyor ama. Ama Lokum yeniyor. Ama yeniyor. Vallahi. Ben de yerim ki. Siz ben ne yediniz onun oldu. karşısında? Ben bugün burger yedim ama hediye yediyse ben 600 gram yedim yani. Ha Sizin bütçeniz ancak bir hamburgere ilave olarak maalesef, bir de içecekler. Maalesef Aynen. hediye için ayırdığım kısım ona yetti kalanını ancak bir burger çıkardı ortaya. Bu sene bence Dallas'ın kendisini yetiştirmeye başlasanız daha üzere gelir önümüzdeki seneye. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız bir şey artık. Vallahi çok güzelmiş. Hakikaten çok yaratıcıymış. E, erkekler hep böyle gömlek kravat falan fıstıklı kıyafetten gına gına gına diyenlere gınam gınam gınam, gınam, gınam desinler diye. Bir de kol, kol düğümüsü mi? Bir de kol düğümüşü. Kol düğümüşü. Ama kol. biraz erken mi vermişsiniz acaba? Daha dursun. Erken... Işte, o, o, da, o da gereken hazırlığı yapsın diye bir haftası kalsın istedim. Bir de, bir de tabii Cem Bey açken değerlendirmek istediniz siz o fırsatı, <gülüyor> belki <gülüyor> tok olur Kesinlikle. falan filan. İyi yapmışsın. <gülüyor> yani zaten yetişkin bir 600 gram et bir hafta kadar idare eder yıl başında da böyle bir neşveyle girmesini sağlar. Valla evet. çok e, ne diyelim fikri, aklınıza afiyet sağlık. Kesenize sağlık, <gülüyor> afiyet olsun. Yılbaşı niyetiyle verdiniz değil mi onu da? Onu da müteşekkir. Tabii, canım, şey. tamam. tabii ki tamam. kesinlikle. Yılbaşı tamam. hediyesi dedim baştan yani. Onu ben <gülüyor> zaten baştan demiştim diyorsunuz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ben teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere, görüşmek üzere, üzere. sağ olun, <gülüyor> Bak ne güzel fikirler var. Ülkemiz bir fikir cenneti. E, ne yapmasını bilene, eee diş şey para, yapmasını, pararcı para mısını bilene. Ne kadar güzel. Valla ben çok çok mutlu oldum. İkisi adına da mutlu oldum. Çünkü aç adamdan ben korkarım. 600 gram yemiş. Özellikle de Dallas biftek yemiş adamdan. Hiç korkum olmaz öyle söyleyeyim. Zaten çünkü bir rehavet çökmüştür üstüne. Ben Büyük o adamdan ihtimal... açken korkarım Fahir. <gülüyor> hem gözü hem midesi onu doymaz. Zor doyar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Olsun. Vallahi Oktay Michael Jackson da dua istedi. Hakikaten... Ee, bir kez daha andık. Ayrıca Ben da böyle bir sanki Michael Jackson'la düet yapıyormuş imkanı gibi bir şey oldu. Hayır doğdu. bir de yani iki dakikada nasıl hemen o eldivenleri falan buldun ya. ya. Deri ceket şapka falan vallahi ama yani. onları hep arabada taşıyorum ben ya. <gülüyor> arabada taşıyorum yani. En iyi yaptığın şarkısı da bu yani, Michael Jackson. Yani diğerleri o... de tabi çok lezzetli ama yani şu, şu bu şarkıyı çok güzel şey yapıyorsun. Aa, şeyi çok güzel Aynısını yapıyorsun. En iyi de çok güzel yaparım. Evet onu da eğer... Eviyeci ki çok güzel yaptım. Hakikaten bir başka Michael Jackson eseridir. Evet bir saati daha geride bırakıyoruz. Bırakın saati ömür geçiyor sevgili dinleyiciler. Yani şunun şurasında 2014'de hiçbir şey kalmadı. Gene bir seneyi daha geride bırakmanın hüznü, yeni senenin telaşı birbirine karışmış vaziyette. İnsanlar şaşkın, insanlar meraklı, insanlar öfkeli, insanlar... Ee, insancıklar diye bağlı insancına ve sevecekleri Evet Oktay kapatalım artık hani mevzuyu da kapatalım kapatalım, ya, de tamam. kapatalım. herkes nasıl şirketler sene sonu kapatıyor Biz de bu senenin muhasebesini Bence bu sene hiç yaşanmamış gibi Çünkü 2013'e öyle herkes bir şey atıfta bulunuyor ne berbat bebat bir yıldı bu 2014'ten büyük umutları var herkesin. Her sene her sene öyle mi diyorsunuz? Sene, sene öyle değil yoksa bu sene özel Deminler, bir şey mi var ya? Ben çok sene olarak ben o... hatırlamıyorum çok yazacağım bundan sonra senin sondan ne konuşulduğunu. Onu yaz, bunu yaz. Yazacak şey de bitiyor. Ben ya. sene başında sana bir ajanda alayım. Yeni yılda ne hediye alacaksın? En güzel hediyelerden bir tanesi, beni sevindiren hediyelerden bir tanesi ajanda. Ajanda. Ya bebek, te bebek tesisi gibi. Bebek anladım. tesisi. Bebek telsizliği. Ee, telsizle evladım zaten şimdi bana öyle diyecek. O üst katta ben alt katta olduğu için basıp böyle pık pık yapıp yukarıya iki oralet diyecek. Ben koşturarak çıkaracağım yani. Öyle bir şeyimiz var artık o kıvama geldik. Ee, ben ajandada son derece haz eden bir insanım severim. Böyle eski olmasına da bakmam. Mesela bana şimdi getirsen 2010 senesinin ajandasını ben kullanır çok... mısın? Kullanırım tabii. Peki orada mesela e, güne mi dikkat edersin kullanırken? Yoksa e, yani günün temiz temel temizliğe dikkat ederim. Anladım ben. Ya seni. ben an, anlatamadım da 23 Aralık. Olmasına mı dikkat edersin yoksa pazartesi olmasına mı dikkat edersin? Orada mı? Eğer Ajanda geç... kullanırken geçen senenin. Geçen senenin de zaten onlardan birinden biri uyumsuzluk gösterir. Tamam Ama zaten... işte birinden birini seçecek zorunda olsan. Mesela koy... diyelim ki bana 2014 ajandası geldi sıfırdan. Tamam mı? 2014'e başlayacağım ben. Ama ben hiç 2014 bilmiyorum. değil 2010 geldi. Yok 2010 geldiyse zaten hiç şans yok. Başlamaz mısın? O durur, durur, E sevinirim diyordun, kullanırım diyordun. sevinirim, demek. ben üzülürüm demiyorum ki sevinirim. E ne yapacağız? Sevinirim, bunu kandırayım ben. Evet. Ya da atayım ben bunu. At, Sevindikten sonra bunu mu yapıyorsun? O insanları sevinerek kenara koydukları o kadar çok şey var ki... ...ben de onlardan biri olarak düşünüyorum. Zaten ben bugüne kadar hayatımda ajanda kullanabilmiş bir insan değilim ki... ...böyle ilk iki sayfaya güzel başlayıp bir emek emek... ...sonra böyle bir şey, ondan sonra üçüncü günden, beşinci günden itibaren salladan salladığım bir e, dünya yani ve böyle bir o bir yerde bir ajandaların kaderi o zaten de ya da böyle şey oluyor. Nedense hep benim ajandalarımın başına gelir. Bir yerde böyle bir kağıt ihtiyacı olur. Ama yani öyle bir ihtiyaçtır ki elzemdir yani o anda koparmak zorundasındır ajandadan. Ve ben hiç böyle önce bir diretirim, böyle kasarım. Hep de benim başıma gelir yani bir ortam. Acil bir kağıt ihtiyacı vardı. Hep sen seninle birliktesi ya ondan hep senin başına geliyor. En arkasındaki notlar sayfasından ilk başta denerim. Sonra bir iki sayfa deyince bütün o şeyin... Ne bu o naifliği o şeyin ajandanın şeyi, bitiyor ya hiç bir espirisi kalmıyor ve hemen 3 sayfa yazılmış 2 3 yaprak koparılmış halde kenarda e, kenardaki dediğim tarihteki yerini almaya mahkum oluyor yani yani ajanda senin için e, doldurulacak bir şey değil ajanda neşme, benim için bir araçtır bir şey. araç araç neşelenmek için araçtır araç araç araç ne nedir ajanda senin için araç falan? ha tamam <gülüyor> iyi o zaman sana güzel böyle ince yaprak ince belli bir ajanda alayım ben ya. Şöyle 3-4 yaprak olsa yeter. Ya bu sene mi? biz birbirimizi alıyor muyuz şey hediye? Onu bilelim. Hatta bir tane de dinleyicimize bir Ben bu ya... sene girdim yılbaşı çekiliş kurrağıma. Hayır şöyle bir şey Bir grupla. Var. Tamam çok güzel. O grubunla ben sana mutluluklar diliyorum. Sizin zaten çok güzel gruplarınız var Oktay Ama, ama 13... özel grup bu. Bu özel bu şey grup s tematik grup var. Hayır. Tematik grubu. Bu iş tanımıyorsun bunları. Bu İyi. arkadaşlarımı. Ne güzel. konsantre portakal suyu e, grubu diye düşün. O derece. Tabii canım. Konsantre portakal suyuna merak saldım ya ben. Ha. O, o öyle bir grup kuruldu. Çok güzel. Ankara, İstanbul, İzmir Türkiye'nin dört bir yanından. Herkes birbirine böyle bir e, şey yapacak. Şaşırtma paketi. Mesela, Yine konsantre portakal suyu üstüne. Küba'dan, Küba'dan gelmiş bir bir küçük kişi konsantre portakal. Uzun da olabilir. Kalını var. İncesi hep, var. Lezzetli lezzetli. Onun çörçili var bir şeyisi var. 50 tane çeşidi var falan. Yani anladım. Böyle anladım. beşli bir paket. Güzel. Ee... Ya ben bu konuda zaten itirazım yok ama biz niye şey yapmıyoruz? Biz de yapalım yani onun için. Eskiden ben Eskiden ra radyo olarak ben buradan... Televizyon verdiğimiz günleri hatırlıyorum ya Ra televizyonu ya Vermedik mi televizyon? teyp tape verdik Bildiğim böyle kasetçalarlı falan Kime Sizin verdik diyeceğim. ya benim hiç haberim yok Ya öyle şeyler verdiğimiz zamanlar vardı Eskiden Oktay bir çekilişler oluyordu Bir coşku oluyordu Millet numaralar alıyordu ha, falanlar Şu falan. sofada falan bir çekiliş almıştık Doğru so falan. Hayır dinleyicilerimize de veriyorduk güzel güzel Sonra kahvaltı salonu oldu o sofer <gülüyor> radyomuzda. O yüzden diyorum ki bir tane de böyle dinleyicilerimize hoş bir zarif bir hediye de. Verelim. Bu hafta hay hay. belirleyelim. Haftaya verelim diyorum tamam, yani. Tamam ne verelim? Ya verelim onu bir oturalım konuşalım da, yani. Tamam belirleyelim onu. İsterlerse dinleyicilerimiz de şey yaparlar. şeyler yaparız yani. Biz karşı. şunu istiyoruz diye sizi de katkıda bulunabilirsiniz. Tabii. Et modern sabahlara atabilirsiniz. Şunu istiyoruz bunu istiyoruz diye. Biz de ona göre bir değerlem. Ama yani makul mantıklı bir, bir şey Tabi Tabii yani mesela. Rahiç belirleyelim onu. Geçen senelerden kalan kot montlarımız var mesela. Ya, Öyle olabilir Raiç belirleyelim Yok canım illa ma maddi manevi değeri yüksek falan olacak dedi. Maddi değeri de belirleyelim yani Anlamadım Fahir ne dedi? Yani maddi raiç belirleyelim diyorum raiç Tamam onu belirleyelim Onu eksper mi belirleyecek Biz bir şey Ben eksper çağırayım abi ona bir baktıralım <gülüyor> Ne gerek var abi direkt yakalım Daha geliyorsun <gülüyor> <olur>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam onu belirleyelim şey yani... Siz de bir şeyleri <gülüyor> mesela Yakarak halledebilirsiniz <gülüyor> Çünkü öyle yapan insanlar çok. Var. Ee, şey mi diyorsun yani Faysal? Onu bir netleştirelim de. Ne? Yani illa böyle bir e, maddi değeri olacak bir şey değil. Mesela bizim daha önce kullandığımız bir kavanoz. Hmm. Mesela. Veya ne bileyim benim öyle sürekli kullandığım bir banka kupası var ya radyomuzda. Gibi. Kapanmış bir banka. Olduğu için mesela onu rahat rahat verebiliriz. Onun gibi mi? Gibi yani onlar da olabilir ama işte rahat 5 lira koyarsak öyle olur. Biraz daha büyük düşünebiliriz bence. 15 liraya kadar çıkabiliriz. sen çıtayı yükseltiyorsun ya. Yani. Aynen abi. Aynen abi. Tamam yani, o zaman onun için biraz düşünmemiz lazım. Bence de düşünelim diyorum. Ondan sonra o zaman şöyle yapalım. Bitirelim. mükemmel bir <Gülüyor> gün olacak.